Kral Otul ve Kazı Bir Kelt Masalı Seslendiren Akın Altan Ah, ister uzak, ister yakın olsun. Dünyadaki herkesin Kral Otul'u bildiğini düşünürdüm. Ancak insanlığın cehaleti had safhada. Evet efendim, bilmelisiniz. Daha önce duymadığınız için baştan anlatıyorum. Bir zamanlar bir kral vardı. Bu kralın adı Otul'du. Antik zamanların iyi ve eski krallarından biriydi. Çok uzun zaman önceydi. O yüzden kiliselerin sahibi de oydu. Otul gerçek bir kraldı. Sahici bir adamdı. Sporu canı kadar severdi. Özellikle avlanmayı çok severdi. Güneşin ilk ışıklarıyla kalkıp dağlarda geyik avlamaya çıkardı. O zamanlar, güzel zamanlardı. İşte böyle. Her şey çok güzeldi. Kralın sağlığı da yerindeydi. Ancak tahmin edeceğiniz üzere kral, zamanla yaşlandı, eklemleri tutmaz oldu, yıllar onu yaraladı, kalbi teklemeye başladı. Artık hava çıkamadığı için bir eğlence ve avuntu peşinde koşmaya başladı. En sonunda zavallı kral kendine eğlendirmesi için bir kaz buldu. Ha evet, isterseniz gülebilirsiniz. Ancak size söylediğim şey gerçek. Kaz onu şöyle eğlendiriyordu. Kaz Gölün üzerinde yüzerken alabalık yakalamak için suya dalıp cuma günleri kral için balık tutardı. Diğer günlerde ise gölün etrafında süzülüp yaşlı kralı eğlendirirdi. Her şey güzel gidiyordu. Ancak maalesef tıpkı efendisinin başına geldiği gibi yıllar onu da vurdu. Ve artık efendisini eğlendirememeye başladı. İşte o zaman zavallı kral Yaşama sevincini tamamen kaybetti. Kral bir gün göl kenarında yürüyordu. Bu sırada acımasız kaderine hayıflanıp kendini boğmayı düşünüyordu. Çünkü hayatta hiçbir eğlencesi kalmamıştı. Tam o sırada köşeden çıka gelen çok düzgün bir genç adamla karşılaştı. ''Tanrı seni korusun'' dedi kral genç adama. Tanrı sizi de korusun. Teşekkürler Kral Otul." dedi genç adam. "Doğru." dedi kral. "Ben Kral Otul'um. Buraların tek hakimi ve tek sahibiyim. Ancak beni nereden tanıyorsun?" "Boş verin." dedi Aziz Kevin. "Evet. O adam Aziz Cavand'dı. Kılık değiştirmiş, tebdili kıyafet geziyordu. Boş verin. Bundan daha fazlasını da biliyorum. Sormamda bir sakınca yoksa, Kazınız ne durumda kral Otul? dedi. Yıllar yıprattı. Peki, kazımı nereden biliyorsun? dedi kral. Aha, bunun bir önemi yok. ''Bir yerlerden duymuştum.'' dedi Aziz Kevin. Biraz sohbet ettikten sonra kral, ''Sen nesin? Necisin?'' diye sordu. ''Ben dürüst bir adamım.'' dedi Aziz Kevin. ''Peki, öyleyse dürüst adam. Nasıl para kazanıyorsun?'' dedi kral. ''Eski şeyleri ilk günkü haline dönüştürüyorum'' dedi Aziz Kevin. ''Tamirci misin?'' diye sordu kral. ''Hayır, tamirci değilim kral Otul'' dedi Aziz. ''Bir tamirciden daha iyisiyim. Şöyle söyleyeyim, eğer kazını sağlığına kavuştursam ne derdin?'' ''Ah dostlar!'' Kazının sağlığına kavuşma ihtimalini duyunca zavallı yaşlı kralın gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Kral hemen bir ıslık çaldı. Zavallı kaz çok geçmeden göründü. Ve tıpkı bir tazı gibi zavallı kötürüm efendisine doğru paytak paytak yürüdü. Birbirlerinin tıp atıp aynısıydılar. Aziz, kaza şöyle bir baktı ve... ''Sizin için bunu yapacağım, Kral Otul.'' dedi. ''Aman Tanrım, eğer bunu başarabilirsen, yedi bölgedeki en zeki adam olduğunu herkese söyleyeceğim.'' dedi Kral Otul. ''Gücümü her şey için kullanmam, yani kazını karşılıksız iyileştiremem. Eğer bunu yaparsan bana ne verebilirsin, onu söyle.'' dedi Aziz Kevin. Ne istersen vereceğim. Adil mi? Dedi kral. Adil olmaz mı? İş böyle yapılır. Dedi Aziz. Bu teklifi kabul ediyorum kral Otul. Ancak karşılığında kazın uçtuğu tüm toprakları bana verecek misiniz? Vereceğim. Dedi kral. Sözünüzden caymazsınız değil mi? Diye sordu Aziz Kevin. ''Şeref sözü.'' deyip elini uzattık kral otoğul. ''Şeref sözü.'' ''Öyleyse anlaştık.'' dedi Aziz Kevin. ''Gel buraya, talihsiz kötürüm kuş. Seni tekrar bir avcı kuşa dönüştüreceğim.'' Bunu söyledikten sonra, kazı iki kanadından tutup kaldırdı. ''Haçım senin üzerinde olsun.'' deyip, Kutsal işaretlerle hayvanı şereflendirdi ve sonra onu havaya attı. ''Uç!'' diyerek ona destek oldu. ''Aman tanrım! O kötürüm kaz, bacaklarını içe çekip tıpkı bir kartal gibi uçmaya başladı. Saanak yağmurda dans eden bir kırlangıç gibiydi. Kralı ağza açık bir biçimde orada dikilirken görmek muhteşem bir görüntüydü.'' bir çayır kuşu gibi hafif hafif uçan yaşlı kazına bakıyordu. Kaz, eskisinden bile daha sağlıklı olmuştu. Kaz, uçmayı bırakıp kralın yanına gelince kral, kazın kafasını hafifçe okşayıp, ''Canım benim, sen benim bu dünyadaki tek değerlimsin.'' dedi. ''Peki onu bu hale getiren bana ne diyorsun?'' diye sordu Aziz Kevın. ''Tanrı aşkına, arılar hariç kimse senin eline su dökemez.'' ''Ondan başka bir şey demeyecek misin?'' dedi Aziz Kevin. ''Ve sana minnettarım.'' dedi kral. ''Kazın üzerinde uçtuğu toprakları bana vereceksin, değil mi?'' diye sordu Aziz Kevin. ''Vereceğim.'' Her ne kadar elimde kalan son topraklar olsa da hepsi senindir dedi kral Otul. Yani sözünü tutacaksın dedi Aziz. Tabii ki dedi kral. Bunu söylemen iyi oldu. Kral Otul. Çünkü eğer bu sözü vermeseydin Kazım bir daha hiç uçamayacaktı. Kral'ın sözünün neri olduğunu gören Aziz Kevin memnun oldu. Bu sebeple kendisini ona tanıttı. Kral Otul Sen düzgün bir insansın. Ben buraya yalnızca seni sınamak için gelmiştim. Sen beni tanıyamadın. Çünkü kılık değiştirmiştim. Ne diyor hırsın? Kimsin öyleyse? dedi kral. Ben, Aziz Kevin, dedi Aziz. Kendini takdim etti. Cennetteki melekler aşkına, dedi kral. Alnında haç işareti yaptı ve Aziz'in önünde diz çöktü. Bunca zamandır bilmeden sohbet ettiğim sen. Yüce Aziz Kevin'sın. Nazik bir delikanlı olduğunu sanmıştım. Ancak bir Aziz'sin. ''Öyle mi?'' ''Evet, öyleyim.'' dedi Aziz Kevin. ''Vay kafam! Yalnızca kibar bir gençle konuştuğumu düşünmüştüm.'' dedi kral. ''Artık gerçeği biliyorsun. Ben tüm azizlerin en büyüğü Aziz Kevan'ım.'' dedi Aziz. Böylece kral eskisi kadar sağlıklı kazına kavuştu... Ve yaşadığı süre boyunca onunla eğlendi. Aziz de kralı destekledi. Hem de öldüğü güne kadar. Bir süre sonra zavallı kaz, bir cuma günü alabalık yakaladığını düşündü. Ancak güzel dostum, yakaladığı şey alabalık değil, bir at başlı yılan balığıydı. Kaz, Alabalığı öldürüp krala sunacağına yılan balığı doğası gereği kazı öldürdü. Ancak kral kazı yemedi. Çünkü Aziz Kevin'ın kutsal ellerini sürdüğü bir şeyi yemeye cüret edemedi. Son